Evet Açık Radyo burası ve Açık Gazete içinde ayda bir yayınladığımız Soma nöbetini dinliyorsunuz. Ben Seçil Türkkan Teknik Masada Barış Demirel'le birlikteyiz ve Selahattin Çolak da elbette eşlik ediyor bize her zaman olduğu gibi. Nisan 2018'ine konuşacağımıza bir bakalım önce. Geçtiğimiz ay Soma nöbetinde bir dayanışma kooperatifini konuşmuştuk. Kömür'ün isinden sabunun misine bir köy serüveni tıka basa kadın dayanışması ve imcesi çalışmalarını böyle anlatıyordu aslında Burada e, Yirca'da kurulmuş olan sabun kolektifi e, bir imeceyle hem sabun yapıyorlar hem salça yapmaya başladılar. Aslında orada kendiliğinden yeniden doğmaya başlamış bir hayatı burada konu etmeye çalışmıştık ama... Bu kez tekrar kendimizi, kafamızı belki davaya çevirmek iyi olacaktır diye düşündük. Zira geçtiğimiz günlerde yine görüldü bir Soma davası. 21. duruşmaydı bu kez. 26 Mart 2018 tarihinde görüldü ve biz de her ayın 13'ünde olduğu gibi bugün de konuşacağız son davada neler olduğunu. Bu arada hatırlatalım bugün... Kadıköy ve Soma'da yapılan Soma nöbetlerinden bir tanesi daha yapılacak Kadıköy Altıboğa'da saat 19.30'da bir buluşma var. Aslında bir tür hatırlatma Soma oladı çok oldu 47 ay oldu neredeyse ama davası devam ediyor. O davanın detaylarını da konuşmak üzere avukatlardan ailelerin avukatlarından biri telefon hattımızda Evren İşler merhaba Evren. Merhabalar, kolay gelsin. Teşekkürler. Sen de e, soma nöbetinin e, pek çok katılımcısından biri oldun. E, çok kez katılmış oldum programımıza. Teşekkürler bugün de bizi yalnız bırakmadığın için. Ben teşekkür ediyorum davetiniz için ama e, geçen e, programımızı konuşurken e, ondan bahsederken gerçekten e, şunu fark ettim: hep tatsız ve sevimsiz şeyleri konuşmak e, bize düşüyor. Ne güzel kadın dayanışması konuştuğunuz programlarınız var. Biz yine biraz sevimsiz, hukukun soğuk yüzünden bahsedeceğiz mecburen bugün seninle. Doğru söylüyorsun. Biraz öyle oluyor. Arada bir evet, ibreyi oraya da çevirmeye çalışıyoruz ama başka bir gerçeklik <gülüyor> olarak süren mecburi bir dava. Değil mi? Evet, evet. <gülüyor> sen de tam içindesin o davanın hakikaten. Biraz da böyle konuşmak lazım. Ee, sen belki anlatmak istersin son duruşmayı. Benim sorumdan önce sen neler söylersin? Şimdi 26 Mart duruşması aslında çok e, kritik ve önemli bir duruşmaydı. E, çok uzun zamandır e, beklediğimiz Manisa soruşturmasının bir e, hiç olduğunu öğrendiğimiz ve yargılamaya fiilen verdiğimiz e, bir sene, üç aylık aradan sonra devam ettiğimiz bir duruşma oldu. <Gülüyor> Bu sebeple çok önemli bir duruşmaydı. E, şöyle bir hatırlatma yapayım. Mart'tan önceki celsede, Mahkeme başkanı e, Manisa soruşturmasının, fiilen bekletici mesele yapılmış olan e, Manisa soruşturmasının e, dosyasının e, dosyasının getirtilmesine karar verdi. Ben Hı -hı. inceleyeceğim ve soruşturmanın gizliliğini ihlal etmeyecek şekilde e, dosyayı inceledikten sonra e, bekletici mesele yapılıp yapamamasına karar vereceğim dedi. Hı -hı. Dosyayı inceledi heyet e, ve bir inceleme tutanağı. ...düzenledi ve bu inceleme sınavında şunu söyledi. Benim dosyamdaki delillerden başka bir delil yok burada. Hı hı. Ee, dolayısıyla ben yargılamaya devam ediyorum dedi. Manisa soruşturmasını ee, belki hatırlatmak gerekebilir mi dinleyenler evet. için? Manisa soruşturması aslında şu. Son dönemece girip bütün deliller toplandıktan sonra... ...sanıttalın Soma'yı terör örgütleri yaktı, FETÖ yaktı iddasına e, iddiasıyla başlatılan bir e, terör soruşturmasıydı. Hı hı. E, savcı e, bir sene üç ay boyunca bu soruşturmadaki bu soruşturmadan haberdar olmaması nedeniyle yani soruşturma gizli olduğu için mahkemeye bilgi verilmediği için bu bu soruşturmanın sonucu beklensin, ben ondan sonra müsaitliğimi vereceğim demişti ve biz bir sene üç ay yapmadan e, tamamlanmış dosyada. E, Ama bu e, oyalamasıyla beklemek zorunda kalmış idik bütün ısrarlarımıza ve e, gizli de olsa mahkemeden bir dosyanın saklanamayacağını beyan etmemize rağmen uzun bir süre bu böyle devam etmiş idi. Evet mahkemeyi 15 ay uzatan bir dosyaydı bu da. Evet e, aslında sanatlar bu hamleleriyle amaçlarına ulaştılar. Evet. E, Uzatmak da amaçları, başka bir amaçları olamaz. Çünkü dosya bitmişti artık bizler e, ailelerin avukatları olarak esas ilişkin beyanlarımızı vermiştik. Hı hı. E, bu aşamadan sonra yapılması gereken şey Tavcı'nın mütalaatı ve karar savunmalar ve karardı. E, bu hamleyle 15 ay uzamış oldu. Evet. E, Şöyle bu Manisa soruşturmasıyla ilgili tutanak düzenleyip devam ediyorum e, dedikten sonra e, mahkeme hiyeti e, savcıya esas hakkında mütalasını sordu. Ve savcı esas hakkında mütalasını verdi. Yargılamanın kritik e, bir diğer aşaması Hı -hı. 15 aydır hasretle beklediğimiz mütalahımıza kavuşmuş olduk 26 evet. Mart'ta. Esas meselemiz. Evet e, şimdi... Biliyorsunuz yani savcı kamusalı iddia makamı bizler bireysel iddia makamıyız. Aslında savcıyla aynı taraftayız. Ee, ve savcı müteahlasında bizim bu zamana kadar e, tartıştığımız delillerde yaptığımız yorumlardaki e, birçok argümanımızı kullandı. Hı hı. E, ama sonuçta ayrıldık e, sayın iddia makamıyla fikrisel olarak. Şimdi şöyle hani. E, Mütealağının iyi taraflarını söyleyeyim. Evet. E, başından itibaren Maden'in Soma Kömürleri Ayşe tarafından devralındığı andan katliamın olduğu ana kadar bütün süreci izdeleyen ve bu süreçteki e, insanların, yöneticilerin, işveren vekillerinin e, sorumluluklarını tartışan bir mütealağ var karşımızda. <gülüyor> bu anlamda olumlu. Evet. E, çünkü biz hep söyledik bu bir gün bir anda Vurduk yere olan bir şey değil. Bu ilk günden başlayan e, bir sürecin sonucudur. Evet. E, ve sonuç itibariyle savcı şunu söyledi. Bunu sayayım e, izleyicilerimiz için de iyi olacaktır diye düşünüyorum. Hı hı. Havalandırma yetersizliği, üretim zorlaması, mademdeki yapısal eksiklikler, malzeme ve ekipman yetersizlikleri, gaz maskelerindeki yetersizlikler, Acil durum yönetimindeki eksiklikler, eski imalat sahalarının takip edilmemesi, iş güvenliği eğitimlerinin yetersizliği başlıklarına toplayabileceğimiz, hı hı. Bütün, e, yani kendisinin topladığı, bütün e, süreci anlattı ve sanıkların cezalandırılmasını istedi. Hı hı. Şimdi burada ayrıldık e, Savcı Bey'le. E, çünkü bu dosyanın en başından beri tartışması, bu e, sanıklar olası kast sorumludur bilinçli taksirlemi veya taksirlemi sorumludur evet. çok sıkıcı ve teknik bir tartışma mümkün olduğunca sıkıcı halden çıkartarak <gülüyor> e, anlatmaya çalışacağım şimdi e, biliyorsunuz ki normal bir suç işlendiği zaman insanlar iradi bir harekette bulunurlar birini öldürmek istiyorsanız iradi olarak evet öldürmek istiyorum deyip eyleme geçersiniz ne kullanacaksınız diyelim ki ateşli silah kullanın Ateşli silahınızı ateşlensiniz ee, Ölümü istemişsinizdir ölümle gerçekleşir ee, Kanundaki tipik tanımlanan suç budur Buna kastin işlenmiş suç denir hı hı. Ee, Taksir e, ise Hiç istemediğiniz bir şekilde e, Ne sonucunu öngörmüşsünüzdür ee, ne böyle bir sonucun meydana gelmesini istemişsiniz de dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranırsınız bir suçun e, sonucunu neticesini öngörmeden ve istemeden gerçekleştirmişsinizdir ee, tipik örnek trafik kazasıdır hı hı. şimdi de bunun arasında bu dosyadaki sıkıntımız bir de bunun arasında iki ayrı kavramımız daha var olası kast ve hı hı. birinci taksir olası kast, kasta daha yakındır Birinci taksir taksire daha yakındır bu iki kavram için bizim dosyamızdaki tartıştığımız olası kast ve bilinçli taksir kavramları için temel kriter e, istemiyorsunuz. İradi olarak bir insanı öldürmek gibi bir niyetiniz yok. Dolayısıyla kastin hareket etmiyorsunuz. Hı hı. E, ama sonucu öngörüyorsunuz. İki, e, suç, iki e, manevi unsurda da ortak olan şey sonucu öngörüyorsunuz. Ben bunu yaparsam bir insan ölür diyorsunuz hı hı. Eğer öngörünüz yoksa Zaten takdire düşüyorsunuz evet. Öngörü ikisinin ortak e, Unsuru Öngördünüz e, Peki e, Neticeyi istiyor musunuz Kastaki kadar Yoğunlukla istemiyorsunuz zaten İsteseniz kasten işlemiş olursunuz Neticenin meydana gelip gelmemesini Umursamıyorsanız Olası kastır Evet. tamam bunu yapayım adam da ölürse ölsün derseniz bu olası kastır eğer ya ben bunu yapıyorum adam da ölebilir ama yok ya ölmez ben işte çok iyi bir şoförüm kurtarırım son dakikada veya benim arabam çok iyi durur bu mesafede Hı -hı. diyorsanız bu bilinçli taksirdir tamamen insanların iç dünyasına yönelik bir şey tartışıyoruz evet. ee, ama tabi bu iç dünyayı Anlayıp nasıl değerlendirir mahkemeler nasıl bir sonuca varır? İç dünyamızdaki iradenizin yansıdığı hareketlere bakar. Hı hı. Şimdi biz savcımızla öngörü unsuruna kadar aynı şeyi düşünüyoruz. Savcı da bütün işverenlerin ve işveren vekillerinin öngördüğünü söylüyor hı hı. ve bilinçli takip eden cezalandırma istiyor. Ee, Savcı'nın argümanı şu öngördüler ama istemiş olamazlar hmm. zaten istemiş olsalar kast olurdu Sayın Savcı'm evet. bu değil derdimiz İstem istememişler kasti olarak birileri öldürmemişler ama meydana gelecek sonucu umursamamışlar e bizce dosya içinden bu çok çok çok net şekilde görünüyor evet. ciddiye ee, ciddiye Savcı almıştım. Bey'le anlaşamadığımız nokta bu ee, sorumluluk başlıklarında Sorumluluk tariflerinde tabii ki detaylarda anlaşamadığımız e, yerler vardır. Ama hı hı. hani genel hatlarıyla söylüyorum. Sonuçta bizler yaklaşık 400-500 sayfa esas ilişkin e, beyan sunduk. E, savcımızda 60 sayfa e, mütalağa sundu. Detaylarda tabii ki anlaşamadığımız yerler vardır ama hı hı. genel hatlarıyla sorumluluk başlıklarında ve sorumlu olduklarında hemfikiriz. Öngördüklerinde hemfikiriz. Öngörüden sonra umursadılar mı? Bunu göze aldılar mı? Yoksa hı hı. E, gerçekten yok ya bir şey olmaz, biz buradan kurtuluruz, kurtarırız mı dediler. Bu... E, tartıştığımız yer bu. Ama bu tartışmanın bir kritik noktası şu, e, neden önemli? Biz neden bu kadar küçük bir e, evet. tanımladığımızda bu kadar küçük görünebilecek bir şeyin neden önemsiyoruz? Hı hı. Şu sebeple önemsiyoruz. Eğer taksir sorumluluğundan ceza verirseniz bir kişiye e, kaç kişinin mağdur olduğundan bağımsız olarak bir tek ceza verirsiniz? Hmm. Eğer kas sorumluluğundan, doğrudan kas veya olası kastan ceza verirseniz her bir mağdur için ayrı bir ceza verirsiniz. Bütün hmm. bir ölümümüz, 162 yaralımız var bizim bu dosyada. Bu sebeple nihai cezanın belirlenmesinde... Bu çok önemli bir ayrım, bu birincisi. Bundan daha önemlisi şu, e, Soma katliamı dosyası, e, katliamın kendisi de Türkiye tarihi açısından çok önemli. Ama Soma katliamı dosyası da e, gerçekten önemli bir dosya. Çünkü e, eğer bu, bu kadar göz göre göre gelen bir katliamda insanların sorumluluğunu azaltırsanız hiçbir şekilde işverenleri önlem almaya e, ...yöneltemezsiniz. Evet, devamını e, olacak, bir dava. Devamını etkileyecektir. Hı -hı. Yani bizler e, şey yani tanıklar ömür boyu hapis yatınca bizler o insanların şahsında, o insanlar cezaevinde diye mutlu olmayacağız. Hı -hı. Böyle bir e, çabamız çabamızın sebebi bu değil. O insanlarla bir özel husumetimiz falan yok. Evet. Ama eğer gerçekten bu kadar göz göre göre gelen bir katliamın göz göre göre geldiğini, insan hayatının umursanmadığını bir mahkeme kararıyla saptayıp, buna uygun cezayı verirseniz ancak işverenleri yatırım yapmaya, iş güvenliği yatırım yapmaya mecbur bırakabilirsiniz. Evet, bir teşvik başka bir tartışması olmadığı için e, hali hazırda her gün, e, günde, yani ortalama günde bir madende e, bir Tırnak içinde iş kazası yaşanıyor bu memlekette hala. Hı hı. Ee, irili ufaklığı, çok sayıda e, işletme var ve hepsinde çok büyük problemler var. Ee, soma katliamı gibi bir şey yaşamışken hala bu şekilde devam ediyorsa, hala iş, işverenler iş güvenliği önlemleri almamakta ısrar ediyorsa, bunun Artık bir yaptırımla desteklenmesi gerekir. Evet, bu, bir şarttır. bu sebeple bu dosya olası kastan ceza verilmesini gerektiren dosyadır. Daha doğrusu dosyanın kendisi öyledir. Yani biz dosyaya uygun olmayan bir ceza verilsin istemiyoruz. Hı hı. Dosyaya uygun olan şey olası kastır. Buna göre ceza verilmesi de emeğiyle geçinen insanların can güvenliğinin korunması açısından Önem taşımaktadır. Evet, be şimdi 19 Haziran 2018'e ertelendi. Ee, diğer evet. duruşma e, 22. kez görülecek bu kez Soma duruşması. Evet. Peki bir de önemli başka bir detay var. Ee, Alp Gürkan'ın e, durumu ne olacak? Yani Soma AŞ'nin e, yönetim kurulu başkanı değildi herhalde o dönemde. Ya da öyle miydi? O dönemde değildi. kaynaktan çok kısa bir süre önce oğluna devretti yönetim kurulu başkanlığını ama Hı -hı. E, bu maden işletmeye başladıkları günden itibaren ee, yönetici, yönetim kurulu başkanı veya üyesidir Hı -hı. Alp Gürkan. Evet. Bu sebeple sorumludur. Savcı da bizim konuda hemfikiriz. Alp Gürkan'ın sorumlu olduğunu savcı da sattıdı. Çünkü savcı e, yine sıkıcı detaylara geçeceğim ama e, işveren ve işveren vekilleri için bilinçli taksirden istedi. Alt kadro mühendisler için e, ise taksirden cezalandırma istedi. Bu hmm. anlamda Art Gürkan'ı yönetim kurulu üyeliği ve uzunca bir dönem başkanlığı yapmış olan Art Gürkan'ı işveren olarak nitelendirdi. Hmm. Şirketin bütün yönetim kurulu üyelerini isimlerini vermekte hiçbir sakınca görmüyorum. Can Gürkan, Art Gürkan Mustafa Yiğit hmm. ve savcı tarafından işveren vekili olarak nitelendirilen Ramazan Doğru Hayra kebatçılar Akın Çelik ve İsmail Adalı için bilinçli takdir seviyesinde ceza istedi. Hmm. Diğer sanıklar için e, taksir seviyesinde ceza istedi e, ve bilinçli taksirle cezalandırılması istediğini e, istediği sanıklar için e, şöyle bir mütealahı daha var: tutuklu sanıkların hükümle birlikte tutukluluk hallerinin devamına tutuksuz sanıkların e, tayin edilecek ceza miktarı dikkate alınarak e, hükümle birlikte tutuklanmalarına dedi. Hı hı. Böyle bir müsaalası var savcımız. Hükümle birlikte hala hazırda tutuklu olmayan Atkürkan, Mustafa Yiğit ve Hayri Kebapçıların tutuklanmasını talep etmiş oldu böylelikle. Evet. Diğer sanıklardan şu anda işveren vekili e, tutuklu sanığımız var. Teknik nezaretçimiz var. Hı hı. E, onun da hükümle birlikte tahliyesini talep etti. Dolayısıyla Alt hukuki durumu şu anda bu. Biz dediğim gibi Alt da olası kast seviyesinde sorumlu olan tanıklardan birisi olduğunu düşünüyoruz. <gülüyor> Kendi beyanlarıyla katliamın hemen sonrasında bu madenin sahibi benim, sorumlusu benim diyen kendisi dost içerisindeki yüzlerce delille de destekleniyor diye. Akürkan'ın şu an itibariyle durumu bu. Evet, önemli bir gelişme olacağını evet. tahmin ediyoruz Haziran ayındaki duruşmada. Şimdi kapatacağız yine Soma nöbetini ve konuşmaya devam edeceğiz elbette. Önümüzdeki ay içinde eklemek istediğim bir şey olur mu Evren? Ee, Hazirandaki duruşmaya yine herkesi bekliyoruz. Dayanışma her zamankinden daha fazla önem taşıyor. Artık son dönemece geldik. <gülüyor> ee, Mart duruşmasına... Bir önceki birkaç duruşmadan daha iyi katılımla gidebilmiştik. Evet. Umarım Haziran'da da devam eder dayanışma. Soma'yı unutmayalım, unutturmayalım. başka canlarımızı e, iş katliamlarında, iş cinayetlerinde e, kaybetmeyelim dilerim. Evet, 20 e, pardon Nisan 2018 Soma nöbetini evet. dinlediniz. Evren, işlerle birlikteydik. Çok teşekkürler Evren. E, yine görüşeceğiz sizinle. Görüşmek üzere. Evet Açık Radyo burası ve Açık Gazete'yi dinliyorsunuz. Soma davasından haberler genel haliyle böyle olası kasla öldürme ve e, bilinçli taksir e, meselesi tartışılıyor. Biraz taksir nedir onu konuşmuştuk Evren işlerle bu kez. E, bir sonraki duruşmayı takip edeceğiz 19 Haziran'da ama Mayıs ayında da ebette burada olacak Soma Nebeti. Bambaşka bir konuyla belki de bu konuyu biraz daha derinleştirmek üzere diyelim. E, Açık Radyo.com.tr üzerinden Soma Nebeti dosyasına ulaşıp e, geçtiğimiz aylar ve yıllar içinde davanın nasıl seyrettiğini izlemeniz mümkün. Devam ettireceğiz biz bu dosyayı. Barış Demiral vardı teknik masada. Selahattin Çolak'la birlikte elbette. Ben Seçil Türkkan. Önümüzdeki ay Açık Gazete'de görüşmek üzere. Hoşçakalın.